şeytan elercim rahim. Elhamdülillah ve salatü ve selamü ala rasulullah. Şimdi dün yazarın mukaddimesini okuduk. Bugün ne yapacağız? Bugün geldik hangi bölüme? Tarifat daruriyye. Zaruri olan bazı tarifler. Yani mutlaka yapılması gereken tarifler. Demek ki bazı şeyler varmış ki onların bilinmesi lazım. Onların tarifi lazım bize. Yazar onları bize ne yapacak? Yazar onları bize ta'rif edecek şu anda. Evet. Ta'rifü'l-Akide. Akidenin ta'rifi. Şimdi biz, yazar bize tek tek neyi ta'rif edecek? Kitabın ismini. Akide ne demek? Selef ne demek? Selef-i Salih ne demek? erdi üstünde ve Cemaat ne demek? Bunları tek tek ne yapacak? Tek tek açıklayacak. Kitabın ismini bize beyan edecek. Oku, akide. Akidenin ta'rifi. El-Akide. Akide, lügatta e, Minel akdi, bağlanmaktan Bağlanmaktır Minel <gülüyor> akdi, akden gelir Öyle değil mi? Şimdi lügat manasını Açılıyor ya El akidatu fil lügat Lügatta akide nedir? Minel akdi Akd kelimesindendir Yani kökü nedir bunun? Kökü Akd'dır Akdın manası nedir peki? <gülüyor> <Ha? gülüyor> <gülüyor> Ve huve düzgün oku Eğil, tek tek güzel bak, güzel oku وهو وهو Güzel oku. وهو وهو الرابطو. وهو الربط وهو الربط yaklaşmaktı. وهو bağlamaktır. Öyle değil mi? Rab nedir? İki şeyin arasında bağlantı kurmak, iki şeyi birbirine bağlamaktır. وهو الربط sonra İbrahim İbrahim ne demek? İbram, onaylamak, bir şeyi tesis etmek, bir şeyi yapmak, ona onay vermek demek, yani bu tamamdır demek. Evet. <gülüyor> bir şeyi sağlamlaştırmak. Bağlamak. Bağlamak. Bu bağlamak. Buda ve şeddu bi kuvvetin. Kuvvetle ne yapmak? Kuvvetle bağlamak. Sonra e, Birbirine tutunmak. Evet. Vel mu'assah. Vel murâssatu. Vel Ne demek? Birbirine kenetlenmek. Kenetlenmek. Vel Bir şey ispat etmek. Ve minhul. Veminhu yakinu ve cizme. Veminhu. Veminhu yakinu ve cizme. Cizme. Biz gün oku. Hm. Yakin ve kesin bir şekilde inanmak Hm. Yakin ve cizme etmek. Cizme etmek ne demek? Yakinle cizme, kesinleştirmek. Öyle değil mi? Cizeme bir şeyi cizme etmek, kesin bir şekilde ve yakini bir şekilde bir şeye inanmak da aktendir. Demek ki akide kelimesinin kökü neymiş? Akt'miş. Peki akt kelimesi ne manaya geliyormuş? Bağlamak, bağlantı kurmak, bir şeyi sağlamlaştırmak öyle değil mi? Söz vermek, bir şeyi bağlamak, kuvvetle bağlamak, birbirine kenetlenmek, birbirine yapışmak. Bunlar hep ne? Akt, kelimesinin, ne? akt kelimesinden türeyen manalar. Akt kelimesinin geldiği manalar. Bu aynı şekilde yakin ve ney Yakin ve cezim demek. Evet. Güzel oku. <gülüyor> Hal nerede yazıyor? Nakd nerede yazıyor? Nakidul ul Nakid Hmm. Akid nedir? Nakit ne demektir? Zıddıdır. Neyin zıddıdır? El hil. Bir şeyi çözmenin akt, bir şeyi çözmenin zıddıdır. Yani nasıl ki hil kelimesi bir şeyi ne yapmak? Bir şeyi çözmek, ayrış, ayrıştırmak manasına geliyorsa, akit de bunun tam zıddıdır. Bir şeyi birleştirmek, bir şeyi saklanlaştırmaktır. Ve yukalu ve yukalu Buraya Ağdıdı. Hmm. Onu e, sağlamlaşırdı. Ve iğkidi e, onu sürüyor Akldan e, sağlam bir şekilde. Ve minhu ondan okutatır. Ve minhu yine ondandır. Ve yine ondadır, ondandır. Ondandır. Okutatır. Yemin. Yeminu. E, Okutatul yemini. Okutatul yemini. E, sağ, sağlam. Ve nikahi. Nikah aqdi. Ve yemin akdi. Ne demek mesela diyoruz ki nikah akdi yani iki kişiyi birbirine birleştirdiği için iki kişinin arasında söz peyda olduğu için iki kişinin arasında bir anlaşma bir kenetlenme söz konusu olduğu için ne diyoruz buna nikah akdi diyoruz öyle değil mi? Alışveriş akdi ne? iki ne? kişinin arasında bir sözleşme olduğu için bir şeyi bağladığımız için birbirine ondan mal alıyoruz ona para veriyoruz karşılıklı bir şey var karşılıklı buna alışveriş akdi diyoruz. Heh. قال الله سبحانه وتعالى الله تعالى la Allah ki, Allah sizi almadı la <gülüyor> Allah Allah sizi sorumlu tutmaz Allah sizi sorumlu tutmaz billahi eymanikum billah bil lağv fi imanikum yeminlerinizdeki lağvdan dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. Lağv ne demek? Kişinin kastetmeden etmiş olduğu yeminler demek. Öyle değil mi? Lağv yemin ne demek? Hani konuşurken vallahi, billah diyoruz ya. Kastetmeden insana ağız alışkanlığıyla yapmış olduğu yemine yemin-i denir. Tamam mı? La lahu Allah sizi sorumlu tutmaz bil lağvi fi imanikum. Yani kastetmeden yapmış olduğunuz ağız alışkanlığından yapmış olduğunuz yeminlerde sizi sorumlu tutmaz. sizi sorumlu kılar. zaman Kalpten yeminlerinizi bağlayarak kast ederek akitli yeminlerinizde sine yapar Allah sorumlu tutar. Yemin ne? Bir yemin var, lahu yemin var. Yani insanın söylediği zaman işte efendim vallahi geldim, billah gittim gibi yani kastetmeden ağız alışkanlığından yaptığı yemin var. Allah bundan dolayı sormutmaz. Ama akattu meyman muakkat kıldığınız, sağlamlaştırdığınız, kastederek yani bilerek bilinçli yapmış olduğunuz yeminlerde sizi ne yapar? Sorumlu tutar. Ya onun karşılığını vereceksiniz. Yani yemin ettiğiniz şeyi yapacaksınız veya ta ney? veya ta onun kefaretini ödeyeceksiniz. Ama Adam diyelim ki normal ağız alışkanlığından dolayı yemin etse onu yapmasa bile ne değildir o? Onun kefaretini vermesine gerek yok çünkü Allah sorumlu tutmuyor. Evet. Sen devam et Abdullah. وَالْاقِيدَةُ الْحُكْمُ Kabul etmez kabul onda <gülhet> O'na itikat edenin yanında şüphe kabul etmeyen şeydir. Akide nedir? el hukmul öyle bir hükümdür ki la yakbalu's-şekke fihi kendisinde onda şek kabul etmez. Ney? Leda-Mu'taqidihi onu itikat edenin yanında ne kabul etmez? şek kabul etmez. Anlaşıldı mı? Nasıl? Yanında. Ve la dini dindeki akide ma ma ma akide tu akide dindeki akide nedir ma o şeydir ki yuqsadu bihi onunla kast edilir el i'tiqadu dun el kast edilir amel kast edilmez ama yani dinde akide dene, dinde ne anlaşılır amel değil de itikad edilmesi gereken şeyler anlaşılır tamam Allah'ın varlığına itikad etmek gibi inanmak gibi ve ba'sa peygamberlerin gönderilmesi gibi ve vel cem'i nedir bu kelimenin cem'i akaid akaittir kelime olarak Cem'e nedir? Bir kelimenin çoğuluğu öyle değil mi? Çoğuluğu nedir? Akaiddir. Yani diyor ki adam, akide öyle bir şeydir ki ona itikad edenin yanında şüphe ne yapmaz? Kabul etmez. Niye? Çünkü yukarıdan dedik, akidenin manalarından biri de yakim ve cezimdir. Öyle değil mi? Ne yapmaz? Akide, şek ve şüphe kabul etmez. Akide, dinde akide dediğimizde ne anlaşılır? İnanılması gereken şeyler anlaşılır. Öyle değil mi? Amel edilmesi gerekenlerden ziyade dinde akide dediğimiz zaman inanılması gereken şeyler anlaşılır diyor. Ne gibi? Allah'ın varlığına inanmak, peygamberlerin gönderilmiş olduğuna inanmak gibi. Bu kelimenin cem'i nedir? Bu kelimenin cem'i aka'ittir. Hmm. وخلساته وخلساته وخلساته yani onun hulasası özeti, özeti yavaş tane tane sakin sakin oku Ma aqada insanu alayhi qalbuhu jaziman bihi İnsanın kalbini onun üzerine akdettiği kesin bir şekilde cezmederek insanın kalbini onun üzerine akdettiği şeydir. Ve hulasetu yani akide kelimenin hası e, nedir? Özeti nedir? Ma öyle bir şeydir ki akadel insanu insana akdettiğidir alayhi onun üzerine qalbehu kalbini jaziman bi. Kendisine kesin bir şekilde inanarak kalbini üzerine aksettiği şeye ne denir? İtikad denir. Yani bir insan sen şimdi kalben kesin Allah Azze ve Celle'nin var olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Bunda şüphen var mı? Yok. Cezmetmiş misin? Kesin Allah bunda Allah Azze ve Celle vardır. O zaman bu nedir? Bu akidedir. Hı. İster hak olsun, ister batıl olsun insan bir şeyin ee, kesin bir şekilde varlığına, vücuduna şüphe etmeden inanıyorsa bu onu akidesidir. Öyle mi? Mesela laik olan bir adam, dinle devlet işlerinin birbirinden kesinlikle ayrılması gerektiğine inanıyor. Öyle mi? Bu adam nedir? Bu bunu akidesidir. Laiklik bunun nedir Laiklik bunun akidesidir. Ha, biz neye inanıyoruz? Dinle devlet işlerini birbirinden ayıran kesin bir şekilde kafirdir. Buna kafir demeyen de kafirdir. Ha, bu da bizim akidemizdir. Öyle değil mi? Yani kesin bir şekilde üzerine kalbimizi aklettiğimiz şey nedir? Ee, bu bizim itikadımız. İster hak olsun, ister batıl olsun. Mesela adam neye inanıyor diyelim? Adam inanıyor ki bugün Yahudi ve Hristiyanları dost edinmek kesin şarttır. Bunları dost edinmeden ne olmaz? Bunları dost edinmeden bu iş olmaz. Bize ne diyoruz bizim itikadımıza göre? Yahudi ve Hristiyanları dost edinen adam kesin bir şekilde nedir? Kesin bir şekilde kafirdir. Öyle mi? Bu bizim itikadımız, o da onun iti. Bizimki hak, onunki batıl. Yani hak olsun, batıl olsun fark etmez. Öyle mi? Bir insanın kalbini üzerine akt etmiş olduğu şey, İnsanın neydir? İnsanın itikadıdır. Evet. Daha sonra itikadlar neye ayrılır? Hak itikad, batıl itikad diye daha sonra ikiye ayrılır. Evet. Devam edelim. <gülüyor> ee, şimdi buraya kadar anlattığı neydi? <gülüyor> Lugat manası. Yani başta neydi? Al-akiydatu <gülüyor> fi luga" dedi. Şimdi istilahta. Yani istilah olarak dinde itikad, ilim olarak itikad nedir? Hiya el-umur hiya el-umuru umuru ömirdir. Yavaş, sakin. Tane tane oku. Hiyya el umuru, o emir, elleti, o emir ki... umuru, o işlerdir, emirlerdir. Elleti, o emirler ki, yecibu, vacip olur, en, yusaddiq, en yusaddiqa biha el Kalp Kalbin kendisini tasdik etmesinin vacip olduğu nelerdir? İşlerdir. Kalbin kendisini tasdik etmekle vacip olduğu işlerdir. Ve inne ileyha annefsu. Nefsin kendisine mutmain olması gereken işlerdir. Hatta tekune yakinen sabiten, takin olsun, yakin olsun, sabit olsun. La yumazi juha rayibun, kendisiyle şüpen olsun, karışmasın. Yumazi <gülüyor> ne demek? Karışmak, bir şeyin bir şeyin olması olmasın, şeyin birbirine karışması. Vela yukalit juha ve kendisinde şüpen olmasın, şek kendisinde ne olmasın, karışmasın dün ne dedik halatene demek ihtalata halata. bir şeyin ne olması karışması ey el imanul cazim yani ney? cazim olan kesin olan nedir imandır ellevi öyle bir iman ki la yetarraku ileyhi kendisine ne yapmaz yol bulmaz şakkun le da mu'taqidihi ona inananın yanında kendisine ne şek yol bulmaz ve yecibu yine vacip olur اَنْ يَكُونَ مُتَابِقًا لِلْوَاقِعِ اَنْ يَكُونَ Olması mutabikan uygun olması للواقع vakiaya vaki da uygun olması lazım yani nasıl ki itikad dediğimiz şey ıstilahta kalbin tasdik edip kendisinde mutmain olduğu kesinlikle hiçbir şekilde inananın inandığı şeyde şüphe olmaması gerektiği gibi vakaya da ne olması lazım vakaya da mutabık olması lazım لَا يَقْبَلُ شَكًّا وَلَا زَنَّنْ şek ve zanna ne yapmaz kabul etmez Fe in lem yasil. فَاِنْ لَمْ يَصِلِ الْعِلْمُ اِلٰى دَرَجَةِ الْيَقِينِ الْجَازِمِ لَا يُسَمَّى عَقِيدَةً İnsanın ilmi, bilgisi, yakin ve cezm seviyesine ulaşmazsa ona ne denmez? Ona akide denmez. Yani şimdi bir bilgi varsa elimizde, diyelim ki bu bilgi nedir? Örnek veriyorum. Bu bilgi şudur. Allah azze ve Celle vardır. Bu nedir? Bu bir bilgidir, ilimdir. Öyle değil mi? Eğer bu yakin seviyesine ulaşırsa, yani kalp bunu tasdik ederse, nefis bunda mutmain olursa ve kesinlikle ne yakin ne, ne şek ne de zan söz konusu olmazsa bunun ismi ne olur? He? Akide olur. Öyle değil mi? Bunun ismi ne olur? Akide. Ama diyelim adam dedi ya ben Allah'ın var olduğuna inanıyorum ama yani ben bu konuda çok da emin olmadığım için kimseye inanmayana bir şey diyemem. Bu olmaz? Akide olmaz. Anlaşıldı mı? Evet. Ve ve summiye ve akideten akide diye isimlendirildi. Niye? Diyenler insana çünkü insan yaqidü aleyhi kalbuhu. İnsan onun üzerine kalbini yapar, Akdeder Yani kalbini onunla sözleşir, onunla bağlar. Öyle değil mi? Ona tamam bir şekilde yapışır. Evet. Bu la Ve Evet. Yani İslam, akidesi. İslam akidesi nedir? Al imanul jazimu Kesin bir imandır Allah'ın rububiyetine Kesin bir imandır Subhanehu ve Teala Allah'ın o zaman sıfatlarını tenzih ve Teala Yüce ve tüm eksik sıfatlardan münezzeh olan Allah'ın rububiyetine Kesin bir şekilde imandır Ve uluhiyetihi onun ulûhiyetine kesin bir şekilde imandır. Ve esma ve sıfatıhi, isimlerine ve sıfatlarına. Ve melekatihi meleklerine, ve kutubihi kitaplarına, ve rusûlihi resullerine. Ve yevmil âhiri'ne kıyamet gününe. Ve kadri, hayrihi ve şerri kadren, hayrının ve şerrinin Allah'tan olduğuna imandır. Ve sâîrimâ sabete min umûrul gayb ve bunun dışında sabit olan gayb işlerine, gayb emirlerine ne yapmaktır? Kesin bir şekilde iman etmektir. Ve usulü dini ve dinin aslına, adlinin aslı oluna iman etmektir. Ve ma ecma'a aleyhi selefü salih, selefi salihinin üzerine icma ettiği şeylere ne yapmaktır? İman etmektir. Ve teslimut tamulillahi tammu ta'ala, Allah azze ve celleye tam bir teslimiyetle teslim olmaktır. Fil emri, emirde. Ve al hükmü, hükümde. وَالْتَاعَةِ ve وَالْاِتِّبَاعِ tabi olmada ve onun رَسُولُونَ tabi olmada ne yapmaktır? Tam bir şekilde teslimiyetle teslim olmaktır. Yani o zaman ne dedik biz? Normalde akide kelimesi ne demektir? Kişinin üzerine kalbini akdetmiş olduğu ve kesinlikle şüphe ve şek zan kabul etmeyen şeye akide denir. Hak da olabilir, batıl da olabilir. İslam akidesi peki nedir? İslam akidesi Hiçbir şekilde şek ve şüpheye düşmeden kişinin Allah'a rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında iman etmesi. Meleklere, rasullere, kitaplara, kıyamet gününe, kadere iman etmesi. Öyle değil mi? Aynı şekilde kişinin bunun dışında inanılması gereken, reddedilmesi gereken, dinin aslına mutaallık olan. Dinin aslı demek ne demek? Kişinin kendisiyle müslüman olabildiği. Cahaletin ve tevilin asla kendisinde özür olmadığı şey ne diyoruz? Dinin aslı diyor. asl din dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Kişinin kendisiyle Müslüman olduğu, cahaletin ve tevilin kesinlikle kendisinde özür olmadığı, herkesin bilmekle mükellef olduğu şey nedir? asl dindir. Herkesin bilmekle mükellef olduğu ve kişinin kendisiyle Müslüman olduğu şeye asl din diyoruz. Dinin aslını bilmesi, selefin üzerinde icma ettiği noktalara yakın bir şekilde iman etmesi Allah'a ve Rasulüne, emirde ve nehide, hükümde ve itaatte ve tabi olmada, ittibada kesin bir şekilde kişinin ne olmasıdır, teslim olmasıdır. Evet, bu da İslam akidesidir. Tamam mı? İslam akidesini diğer akidelerden ayıran şeyi şimdi böylece zikretmiş olduk. Evet. وَالْعَقِيدَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْعَقِيدَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ İslam akidesi, اِذَا utlihat اِطلاق edildiği zaman. Yani bu şekilde söylendiği zaman. Feyye akide-i ehli sünnet ve'l ne نقص تدريس Ehli Sünnet ve'l Cemaat'ın akidesi kastedilir. Yani bir yerde diyelim adam hiçbir kayıt getirmeden İslam akidesi dediğinde biz hemen ne anlarız? Ehli Sünnet ve Cemaat'ın itikadını kastedtiğini anlarız. Niye? Li'enneha hiye'l İslamu'l lazî irtedahullahu dînnen li'ibâdihi. Çünkü o yani Ehli Sünnet itikadı öyle bir İslam'dır ki Allah onu din olarak kullarına razı olmuştur. Hiye o el-İslam o el İslam'dır ellezi öyle bir İslam'dır ki irteda hullahu Allah ondan razı olmuştur. Dinen, din olarak le kullarına din olarak ondan razı olmuştur. Ve hiye akidatul kurunis O e, faziletli kılınmış üç asrın akidesidir. Ne demek faziletli kılınmış üç Peygamberin en hayırlı zaman benim zamanımdır. Sonra onlardan sona gelenler, sonra onlardan sona gelenlerdir diyor ya peygamber. Buna ne diyoruz? Kurunul müfaddaleti selase. Ve yut kurunul selase'tü faziletli kılınmış, övülmüş 3 asır diyoruz. Mine sahabati ve tabi'ine ve tabiihim bi ihsan. Sahabe, tabi'in ve onlara ihsan ülkesi üzerine ne yapanlar? Tabi olanların itikadıdır. Allah bu itikadı din olarak kullarına ne yapmıştır? Razı olmuştur. Ondan dolayı <gülüyor> İslam akidesi dediğimizde ne anlaşılır? Ehli sünnetin itikadı anlaşılır. Evet. Ve li'akideti'l-İslamiyyati İslam akidesi için vardır. un uğra başka isimler de vardır. Ende ehli sünneti ve'l-cemâati. sünnet vel cemaatin yanında İslam akidesi için ne vardır? Başka isimler de vardır. fuha ona eş anlamlı olarak ne olur? Ona eş anlamlı olarak gelir dü aleyha ve aynı manaya ne yapar delalet eder Mina o isimlerdendir etettevhit Tevhid sünne sünnet Usulü din ususulü din dinnaslı el fıkul ekver büyük en büyük fıkı eşria şeriat el iman iman yani heri sünnet eli sünnein itikadı diyoruz ya veya itikat diyoruz İslam itikadı diyoruz Buna başka isimler de var. Ne gibi? Tevhid dediğimizde ne kastedilir bunda? İslam akidesi kastedilir. Asluddin dediğimizde ne kastedilir? İslam akidesi kastedilir. Eski alimlerin yanında sünnet dedikleri zaman neyi kastediyorlar? Sünnet dediklerinde bid'at ehline muhalif, ehli sünnetin akidesi. Yani İslam akidesini kastediyorlar, el-sünnet. Fuku'l-Ekber, İmam Ebu ne kitabı var mesela? Fuku'l-Ekber kitabı var. Ne anlatıyor orada? El fukul ekberde akideyi ne yapıyor? Anlatıyor şeriat dediğimiz şey nedir aynı zamanda eş dediğimizde yine akide kastedilir. El iman dediğimizde yine akide ne yapılır? Akide. Mesela İmam Bukhari itikadın bir kısmını nerede anlatıyor? Kitabül İman'da ne yapıyor? Kitabül İman'da anlatıyor. Evet. Hazihi eşheru itlaqat ehli sünnet ve'l-cemaa ala ilmi'l-akide. Hazihi bu eşheru en meşhur olan itlaqat ehli sünne ve'l-cemaa. Ehli sünnet vel en meşhur ala ilmi'l-akide. Akide ilmine itlak ettikleri en meşhur şeyler nedir? Bunlardır. İman, tevhid, sünnet, usulü din ve benzeri şeyleri de itikat yerine ne yapmışlar? İtikat kelimesinin yerine kullanmışlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir soru var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِللّٰهِ